Muhterem efendim, kul Allah münasebeti nasıl olmalı, insanın ibadetlerinin karşılığında bir beklentiye girmesi doğru mudur? Hiç kimsenin Allah'tan bir şey alma hakkı yoktur. Küsusatta 24. sözde dediği dedi, gibi, yani Allah'a karşı kulluk yapıyoruz, neticede bir şey elde etmek için değil. Ubudiyet netice-i nimet, sabıkadır, bu kadime-i nimeti layıkadır. 5-6 kelimeyle bir cümle içinde ifade ediyor. Ve sonra da açıyor bunu. Yani biz mükafatımızı almışız. Alacağımız her almışız. Ne mükafat? Yani iki sıradan sürpriz şeyler almışız ve açıyor onu diyor. Mesela Adem'de kalmamışız. Varlığa gelmişiz. Camit kalmamışız. E canlı olmuşuz. canlı olmakla kalmamış insan olmuşuz. İnsan olmakla kalmamış Müslüman olmuşuz hazır bu halde ümmet olmuşuz. Bütün bunlar ve bir de hususiyle aslımızda ihsan ve ikram ilahi olarak dine hizmet etme gibi bir konuma getirilmişiz. Yani o mesele ruhlarımıza duyurulmuş. Dininizi ilahi çalışın yani yeniden bu mesele inşa edin. Bu işin mimarları olun. İnsanlığın beyin yapıcısı olarak çalışın yani. Bunlar hepsi ihsan ilahidir. Ya bunların hiçbirine karşı bir bedel ödememişiz. Neyi bedel ödeyeceksin zaten? Sana verdiği şey de hepsi lütuf. Sen ona ait şeyler koysan bir yere sen diye bir şey kalmaz. Etin, kemiğin, tenin, cesedin, ruhun hepsi ondan yani. Ama Ali olarak verdiği şeyler bunlar sen kendinin farz et falan demişse şayet bunlarla da peki o şeyler alınamaz yani. Bu açıdan Öyle insanın saygısı Allah'a karşı, edebi, terbiyesi onu gerektirir ki ister Cenab-ı Hakk'a karşı ubudiyetinde, ister mülahazalarında, ister ellerini açıp için ona dökmesinde, yıkarışlarında ondan beklentisi olan bir insan gibi davranmamalı. Şimdi bu temelde ihlasın gereği, Allah'a karşı sağlam merguliyetin gereği. Fakat yanlış anlamamak lazım. Şu demek değil yani. Allah'tan hiçbir şey istemeyelim, beklediklerimiz ondan beklemeyelim demek değildir. Bunun manası şu demektir. Allah'a karşı kulluğumuzu, duamızı, münacatımızı, yüreğimiz çatlarcasına, ona teveccühlerimizi, sürekli ona bakışımızı o şeylerden ötürü yapmamalıyız. O şeyleri elde etmeye bağlamamalıyız. Bunlar sırf Allah rızası için yapılmalı. Ama bunun dışında beklediğimiz her şeyi de ondan bekleriz. Yani cennet ondan beklemeyeceğiz, cemalullahı ondan beklemeyeceğiz, evet Saadet ondan beklemeyeceğiz, kimden bekleyeceğiz? Kimse veremez ki zaten onları. Şimdi bir yönüyle her şeyimizi Allah'tan bekleme, sahibi mantığı, felsefesi içinde ayağımın bağını bile yitirsem Allah'tan isterim ben yani. Bir toplu iğneyi yere düşürsem ben, Allah'ım toplayınayım istiyorum derim yani. Ondan beklerim. O da buldurur onu. Zaten ben kendi irademle böyle bulayım dersem ne şey öyle şeyi göremem. Bunlar başka meseledir. Fakat ona karşı olan ubudiyetimiz ubudiyette halisane olma meselesi insanın beklenti içinde bulunmamasını gerektirir. Khususuyla bu beklentiler böyle dünyada ekstradan lütuflar şeklinde şeyler türündense Keramet türünden şeylerse Hatta Üstad Hazretleri O zevki ruhaniye civaz veriyor Diyor ki İman-ı bilah, muhalefetullah, muhabbetullah ruhani diyor Ve bütün tasavvufçularda Aslında bu zevk ruhaniye giden yol Açık tutuyorlar Açık olması gerektiği üzerinde Duruyorlar Yani insan kendi içinde Bütün nimetlerin üstünde Dünyanın binlercesine mesutane Hayatı ona mukabil gelmeyen bir Allah'la münasebet zevk-i duymak isterler. Fakat ben kimim ki? Fakat işte bu kimim ki diyen adam diyor ki, bana göre bence, evet, iman-ı billaha evet, marifetullah evet, fakat bence kulluk zevk ruhaniye bile bağlanmamalı. Yani bütün hayatımı öyle bir şeye maruz bırakmasın, kabz içinde yaşamaya beni mahkum etse, benim ondan tek isteyeceğim şey, kendini bütün azemetiyle, ululuğuyla, ceberutuyla vicdanımda duymak. Onun mahabet ve mahabeti içinde yaşamak. Bunun dışında başka şey istememek yani. Çünkü verdiği şeyler vermiş, fazlasıyla vermiş. Bir şey beklemeye hakkım yok. Bunun ötesinde böyle uçmalar, kaçmalar, fevkalade şeyler, büyük iddialar. Bunlar bir yönüyle ona karşı saygısızlık. Bir yönüyle de zaten istidrac olma ihtimali var. Bir yönüyle de sizi iptila ediyordur, imtihan ediyordur. Yani bu bir belayı kabih de olabilir. İyisine belayı hasen diyor Kur'an-ı Kerim. Bir belayı kabih olabilir, kaybettiren bir imtihandır, bir iptiladır bu. Dolayısıyla içinde böyle kaybetme meselesi de melhuz bulunan şeylere insan talip olmamalı. Katiyen sana fevkalade hal ihsan edecek, keşif verecek, keramet verecek, insanların için okutturacak, her şeyi rüyalarında sana gösterecek, bazı şeyleri yakaz göreceksin, ya sen Allah'la arandaki münasebeti koruyamayarak, bunlarla çaka yapmaya kalkarsan, hatta çoğumuz itibariyle öyle zayıf yanlarımız vardır ki, yani halisane gece kalkmışız, ona karşı işte tevcudumuzu kılıyoruz veya secdeyi anlamımızı koyuyor, içimizi ona döküyoruz. Orada sesini de yükseltebilirsin farkına varmayarak. Fakat acaba biri duydu mu mülazasına kaplarak hemen belki onda da yine bir ikilem yaşamı var. Ona bir rüya giriyor yani. Neyle alem duysa ne olur sana? Duyan duyuyor zaten. Niye onları kale alıyorsun sen? O kadar önemli mi? Onlar bazıları onu bile riya sayıyorlar yani. Ama deme lazım ben sesimi keseyim bunlara. Başkalarına duyurma mülahazası sessizce, sinsice içime girebilir. Seni aşan bir tavır değilse değişik tavırların. Başını sallarsın, ürperirsin, irkilirsin. Hatta dururken iç mülahazaların seni alır böyle. öyle tutturabilir. Farkında değilsin. Kendinin farkına vardığın zaman, durumunun farkına vardığın zaman el alem beni böyle görüyor. O, ben, ben o ışıkta mı değilim ki? O seviyenin adamı değilim ki ben. Ben kıvır zıvır bir insanın tavrını kıvır zıvır bir adama göre ayarlayacaksın o esnada. Bunlar çok nazik şeylerdir yani. Allah'la münasebet açısından, halisane olma açısından çok önemli şeylerdir. Bu açıdan o fevkalade mevhibeler ve varidat bunlar çok böyle hissiyle, şuuruyla, iradesiyle Tam merbut değilse Her şeyin farkında değilse Onun için tehlikeli olabilir, çaka yapabilir Kendi kıymetini yükseltmek için Onları şuna buna peyleyebilir Onlarla kendini satabilir Onlarla asıl mahiyetini plastize edebilir Daha parlak görünmeye çalışabilir Tehlikeli şeyler onlar Allah'a demeli ki ya Rabbi Lütuflarım bile olsa, ihsanların bile olsa bana kaybettirecek şeyleri vermeni istemiyorum. Harun Reşit'in o bermeki, Caferi gibi bermekilerdendir o. Harun Reşit'e diyor ki, hükümlerim şunu bunu vermek istiyorsun, ben seni istiyorum, hiçbir şey istemiyorum. İşte o mantıkla. Çünkü sen benim olunca zaten her şeyim benim olur. Başka şey istemiyorum ben. Uçuma da istemiyorum, yüzme de istemiyorum. Hayvanlara vermişim, onlar güzel beceriyorlar onu. Sen beni insan yaratmışsın. Ve insanlığın zirvesi de mahviyet, tevazu, acalet içinde seninle derin bir münasebette olma. Münasebetin en derini de derinliğini hissettirmeme. En duru suların derinliğini sezemezsiniz. Çünkü böyle hemen birkaç santim gibi görünür onlar. Dibindeki kayaları görürsünüz. Fakat kendi işine attığınız zaman boğulursunuz siz onda. İşte o kadar dur olayım ben. Sığ görüneyim. Fakat hadizatında seninle münasebetin derin olayım. Dolayısıyla bir kısım mevhiveler ve varitler bazı insanlar için bir belâ, kabih olabilir. Kabih olabilir. Oysa ki, mümin her şeyi bir yönüyle kazanma esasına göre yapmalı. İçinde kaybetme ihtimali de olan meselelere talip olmamalı. İstemem yani. Ne keşf isterim ne kerabin. Ama ben hiç istemiyordum. Verdi fevkaraden. Allah Allah. Değildir bu bana layık, bu bende. Bana bu lütfül nedendir? Ben de anlamadım ama veriyor bazen. İhtimal ki ele aleme ülufe dağıtırken yaramaz. Al bunu da sen. Layışka celisyon. Bunların içinde oturup kalkan bahtsız olamaz ya. Haydi sen de ettin filan. Belki aklımız başımıza gelsin diye yani. Bu kadar kaçkınlara, serserilere şey yaramaz insanlara bile. Bu ölçüde tebelükte bulunduğuna göre demek ki onun rahmet deryası çok geniş. Gazamına sepkat etmiş. Öyle bir sultanımız var bizim. Bilerek yani. Vicdanımızla Allah'a yakın durmalıyız. hissimiz Allah'a yakın durmalıyız. şuurumuz Allah'a yakın durmalıyız. başkaların Allah'a yakın durduğumuzu gösteriyor gibi Allah'a yakın olmamalıyız. Öyle değil. Esas. Yakınlık neyi gerektiriyor? O bir mekafet, o bir gerektiriyorsa, ondan başka her şeye kapanma. Yani subhatı veçe masar olmuş gibi. Artık başka hiçbir şeyi görmüyor. Hatta esma ve bile görmüyor. Öyle. Sadece iki kahiy, yeki kani, yeki cüy, yeki bir, yeki da. Ver maksut, ver mahbub, ver diyor. Caminin sözüne bir yönüyle mütemmim olarak sermesti cami aşk olan Mevlana cami yüzleri kesetten vahdete çevirmek için bak ne güzel söyler.